Oysa bunların söz konusu olmayacağını söyleyerek sürecin daha başında böyle karamsar bir hava yaratmak müzakere sürecinin müzakere kavramının ruhuna uymuyor. İlk yapılması gereken iş gerçekten çatışmaları kontrol altına alacak. Çatışma olmaması için gerekli şartları yaratacak hamlelerdir. Bunların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde zaten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 son işte üç günü yani hafta sonunu bölgede geçirdim Mardin'deydim, Kısıltepe'deydim Diyarbaklı'daydım işte buralarda çok sayıda insanla çeşitli çevrelerle konuşma, sohbet etme imkanı buldum Kısıltepe'de bir panele de katıldım ve oldukça kalabalıktı insanlarla panel sonrası da sohbet etme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 Yarı dış unsur diyebileceğimiz yani başta Suriye olmak üzere bütününde böyle bir dış denklemlerinde bir takım etkilerinden Amerika Birleşik Devletlerinin de kurmak istediği denklemlerden bahsediyorsun biraz da ondan da bahsedelim mi? E, Edelim tabii ya şimdi bu süreç durup dururken ortaya çıkmadı.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 Esad'ın hemen devrilmesi konusunda özel bir ağırlık koymadılar. Ee, şimdi Seküler işte daha modern, batıcıya daha yakın bir muhalefet oluşturabilmek için bir sosyal tabana ihtiyaç var. Bir toplumsal e, desteğe ihtiyaç var. Zemine ihtiyaç var. E, Türkiye, Suriye'ye baktığımızda e, hani bu toplumsal e, tabanı kimlerin oluşturabileceğini de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 Siyasal gelişmelerin etkileri önemli. Ee, Türkiye özellikle Kürtlerin devre dışı e, kalması, etkisiz kalması için e, çok uğraştı. Ee, AKP hükümeti Kürtler arasında PYD'nin, hani e, PKK'ya yakın, ona paralel e, denebilecek e, örgütün etkisiz e, hale gelmesi için çok uğraştı bunu biliyoruz. Ancak e, görebildiğim kadarıyla ABD ve Batı Kürtlerin devre dışı bırakılmasını tercih etmiyor. Yani bu Kürtleri sevdiği için değil. Şimdi Kürtler arasında PYD gerçekten çok güçlü. Bunu Suriye'yi izleyen herkes bilir. Bunun dışında kalan Kürt gruplarının toplamından çok daha güçlü. Orada Barzani'nin bir manevi ağırlığı var ama toplumsal desteği zayıf.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 dengelenmesi gerektiğini dengelenmesini öngören bir planı da görebildiğim kadarıyla devreye soktular. Şimdi bu planın işleyebilmesi için PYD'nin içinde yer aldığı bir muhalefet koalisyonunun güçlü bir alternatif oluşturabilmesi için Esad rejimine Türkiye'de de çatışmaların durması ve PKK ile devlet arasında müzakerelerin başlaması gerekiyordu. Çünkü burada çatışmalar devam ettikçe pd'nin orada e, hani hiçbir şey olmadan devam etmesi söz konusu olmaz. Tersi de geçerli. Yani pd'ye yönelik askeri sıkıştırma veya siyasi izol izolasyon devam ettikçe e, PKK'nın buna seyirci kalması beklenemezdi. Şimdi eş zamanlı olarak bir e, bir müzakere sürecinin e, yürümesi bana göre de mantıklıydı ve şimdi olan bu.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 Çünkü yapılabilecek hemen her şey yapıldı. Ee, askeri operasyonlar, işte e, gelecek operasyonları, yargı, polis, siyasi sıkıştırma, her şey yapıldı. Ama e, hükümetin öngördüğü sonuç ortaya çıkmadı. Aslında peki de e, ki, hani denklemde çok güçlü bir şekilde yer almaya devam etmek için elinden geleni yaptı.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 Çok daha yüksek bazı sloganlarla dile getirilmiş yüksek hedefleri vardı. Onlara ulaşamadığını düşünüyorsunuz. Yani derimci Halk Savaşı işte. Evet evet. Yani onları zaten bir ben derimci halk savaşını gerçekten ciddi bir şekilde planladıklarını düşünmüyorum. Yani derimci halk savaşı AKP'yi e, iyice sıkıştırmak ve sarsmak için e, bir süre denilecek olan yoğun E, kitlesel destekle e, silahlı eylem e, karması bir yöntemdi. Bu sürekli olacak bir e, strateji olarak düşünülmedi bence. E, peki kendi yani amacı AKP'yi e, sarsmak mümkünse siyasi olarak bitirmekti ki Cemil Bayık bugün işte gazetelere yansıyan e, demecinde yine aynı şey söylüyor. Biz AKP'yi siyaseten bitireceğiz diyor. yani AKP siyaseten bitirmek hedefi son zamanlarda, son dönemlerde, son en az iki yılda PKK'nin en net dile getirdiği hedeflerden biriydi. Bunu da tabii başaramadılar. Pek de zaten başaracak, başarmaları o kadar da kolay değildi zaten. Bu çok gerçekçi de görünmüyor. Gerçekçi de değildi. Esasen PKK'nin varlık Ee, amacıyla böyle bir hedef de çok buluşmuyor. Yani bir hükümeti doğrudan doğruya hedef almak. Evet. Sistem eleştirisinden uzaklaşmak falan. Zaten PKK çevrelerini Türkiye'de işte belli sol gruplarla yakınlaştıran belli sol grupların e, PKK etrafında kümelenmesine yol açan da PKK'nın bu hedefi ilah etmesiydi aslında. Yani anti AKP ya da AKP'yi sarsma hedefi. Ee, Şimdi neyse bu başka bir konu ve başka bir zaman tahlil ederiz de... ...şimdi bu anlattığım tablonun e, ne anlamı var diye soruyoruz ya... ...hani tamam bir müzakere süreci başlamış da şimdi bunları niye anlatıyorsun diye sorulabilir. <gülüyor> Şunun için anlatıyoruz tabii. Yani süreç böyle başladıysa bu, onu süreci başlamasına yol açan faktörler sürecin şu anki haline de etki eder zaten.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 Şimdi aynı şeyi mesela Selahattin Demirtaş'ın dünkü konuşmasında da gördüm. Ee, Duran Kalkan ve Sevim Fehman'ın yani Bahuz Erdal'ın konuşmalarında da benzer bir hava vardı. Yani e, Cengiz bugünkü yazısı bence çok anlamlı. BDP'nin e, tavrını ve Selahattin Demirtaş'ın dünkü konuşmasını çok iyi tahlil ediyor. E, hani sanki şartlar öne sürüyor. BDP. E, şartlar öyle sürüyor e, dediğini de, eleştirildi. E, buna karşı Selahattin Demirtaş açıklama yaptı. Hayır biz bunları şart olarak ileri sürmedik. Oysa ben de grup konuşmasını dinlediğimde e, sanki hani Öcalan merkezi bir aktör değilmiş gibi e, onu sanki merkezi asli e, muhatap e, olarak görmüyorlarmış gibi bir hava yansıt, yansıtıyordum Demirtaş'a.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 Gözlemler, evet. dizisi gerçekleştirdiğini söylüyorsun. Orada genel olarak işte Mardin'de, Diyarbakır'da, Güneydoğu'da filan nasıl bakılıyor süreçte? Yani bir defa çok istekli olduğunu söyleyeyim kesin. Yani çeşitli kesimlerde insanlarla da görüşme imkanım oldu. Yani tesadüfen zaten birden hani bir insan geliyor, işte hani tanıyor, oturup bir kelime sohbet etmek istiyor, bakıyorsunuz AKP'nin belediye meclisi. Üyesi.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 ciddi e, güvensizlik var hükümete güvenmiyorlar haburun çıkmış olmasında e, hükümetin korkak ya da hesapçı e, tavrının rol oynadığı oynadığı. Dolayısıyla temkinli. Hakikaten temkinli bu lafı beğenmiyor bazıları ama insanlar temkinli bir umut içindeler, istek içindeler. Evet, Ahmet yani, İnsel de aynı şeyi söylemiştir. Ev evet. şey, yani ben bölgeye gitmeden önce evet Ahmet'in yazısını okudum. Kaç kere söyledik ama zaten bu söz ya artık yaygın bir şekilde kullanılıyor. Temkinli bir imserlik var, ihtiyatlı bir iyimsellik e, İmserlikten çok ihtiyatlı bir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 Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği adına bir açıklama yapılmıştı. O da ilginçti dün. Hatta biz günün sözü olarak da seçtik evet. onu. Yani Akın Ak, bu görüşmeleri istemeyenin vatandaşlığından şüphe ederim şeklinde konuşmuştu. Yani devletin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 Bunlar önemli, önemli ancak şunu da e, dipnot olarak düşmekte fayda var. E, hani bu bir kesimi temsil ediyor. E, sanıyorum Türk tarafında yaygın bir şekilde bu e, sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi, psikolojisi ha, artık yaygı, var, evet. yaygın bir şekilde var. Bu doğru fakat e, hani bunun...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 Birek güneşine tutulduğu anda hava şu şekilde değişebilir hemen kısaca onu da söyleyeyim ee, ya bizimkiler çok mutabiz veriyor evet. ya da diğerleri çok mutabiz istiyor e, haline dönüşebilir bu, kaçın, bu taviz alma vermeye evet. evet alt etme alt, üstte kalma psikolojisi ni teşvik edecek bütün e, tutumlardan. Kaçınma toplumsal desteğin de daha istikrarlı hale gelmesini sağlayacaktır. Bu açıdan da yani özellikle hükümete ve e, PKK'nın çeşitli bileşenlerine ciddi görev düşüyor. Ama hükümete özellikle dediğim gibi aksi yönde işe açıklamalar yaptığını gördüğümüz Yalçın Doğan gibi insanlara büyük bir e, sorumluluk düşüyor. Tabii bizlere e, düşen sorumluluk da. sürecin nasıl devam edeceği konusunda yapıcı bir eleştirel ve yapıcı bir tutum takılmaktır. Evet. Bunu tabii takip edeceğiz. En önemli evet, evet. meselemiz olarak. Öyle tabii. Yani her şey gelip buraya bağlanıyor. Gerçi evet. bugün YÖK vardı. işte maden maden ocaklarındaki ölümler vardı. Bunları da yeri geldikçe zaten konuşacağız. Ama ben bunların hiçbirinin Kürt sorunundan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Çünkü Kürt sorunu bir şekilde e, hani insan unsurunu yönetimde önemsizleştiren bir çatışmalar e, yuva olduğu için diğer yerlerdeki e, ölümlere, yolsuzluklara da bir e, duyarsızlık yaratabiliyor çatışmaların devamı. Bunu da başka bir zaman e, daha etraflıca konuşuyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.